Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugün Aynur Hanım'la beraber konuğumuz Profesör Doktor Rona Aybay. Rona Hocam İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya, Avrupa'ya imza attı mı? Varto doğumlu değil mi hocam? Varto İlkokulu mezunuyum. Varto İlkokulu mezunuyum evet. Muş'un Varto ilçesi İlkokulundan mezun. Evet dördüncü ve beşinci sınıf bir arada okuyorduk. Evet. Aynı bir derslikte. Evet sonra İstanbul Hukuk. Bu Arkası... arada <gülüyor> <Yani> hendek, <gülüyor> Sen... hendek Ortaokulu, Varto İlkokulu her ne kadar uluslararası bir şöhrete sahipse de Varto İlkokulu diplomasıyla üniversiteye almıyorlar. <gülüyor> Hocam yani şimdi, şimdi, şimdi, şimdi onları anlatsam zaten 3 program ancak olur diye böyle hızlı bir geçiş <gülüyor> yaptım. ...sonra İstanbul Hukuk... ...İstanbul evet. Hukuk'ta e, asistanlık... ...arkasından... ...Ortadoğu e, İdari, e, evet. e, Orta bir... İdari Bilimler... ...Fakültesi Dekanlığı galiba... ...sonra Ankara Siyasal... ...Ortadoğu İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'ndan... ...daha önemli bir görev yaptım... ...Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde... ...öğretim üyeleri derneği başkanıydım ben... ...bizim kuşaktan olanlar hatırlar... ...Hasantan Olayı diye bir olay yaşandı... Evet. ...Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde... ...o zaman... Öğretim üyeleri Derneği Başkanıydım ben. Peki o zaman e, Ömer Madra e, orada öğrenci miydin canım? Hayır Ömer Matrayla oradan sonra siyasal bilgilere geçtim. Orada tanıştık Ömer Matrayla. Evet. Siyasalda dekan yardımcılığı var. Evet. ...arkasından... ...1402'lik olmak 1402 var. ...1402 var 12 Eylül'den sonra... ...arkasından İstanbul... ...macerası başlıyor galiba. Evet, ondan İstanbul Bilgi Üniversitesi... ...Maltepi Üniversitesi... ...Kültür, Üniversitesi, Kültür Üniversitesi. Üniversitesi... ...şimdi Kıbrıs'ta da Orta Doğu... Yok, ...Kıbrıs'ta Yakın Doğu Yakın Doğu, evet. Yakın Doğu, evet. Ve benim için... ...çok yani... ...açık sayfa nedeniyle... ...çok yakın konuştuğumuz... Ee, Ersek insan hakları Mahkemesi yargılılığı var. Evet. Hatta hatta e, Avrupa insan hakları sözleşmesinin etkinliğinin artılması konusunda e, konseyin akil insanlar. Evet işte on bir e, tane akil insan. Tam birisi yanlışlıktı araya ben de karışmış oldum. <gülüyor> Estağfurullah demek doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Şimdi işte böyle hocamızı zaten birçok izleyicimiz ve dinleyicimiz de bilir ama bir kez daha anımsatmak istedik. Yani ilk defa bu programımızı dinleyen arkadaşlar açısından. Hukuk güvenliği. Konusunu illa da konuşalım konuşalım diye baştan beri e, kendileriyle hocamla konuşuyorduk. Ama bir türlü e, zaman ayarlaması yapamadık. Çünkü Kıbrıs'a e, gidiş gelişler vardı. Ve hukuk güvenliğiyle ilgili veyahut hukuk güvenliği kavramının kullanımıyla ilgili bazı eleştirileri olacak. Önce ben şunu sorayım hocam. Şimdi özellikle böyle bir 7-8 yıldır diyeyim hiç kimse alınmasın diye. Bu süre içerisinde akıl almaz yasa değişiklikleri, temel yasalarda değişiklikler ve nihayet geçen sene işte anayasa değişikliğini içeren bir yasa değişikliği, işte 15 Temmuz sonrası olağanüstü hal uygulaması ve olağanüstü hal uygulamasının arkasından kanun hükmünde kararnameler ve kanun hükmünde kararnamelerle temel yasalara da değişiklikler hatta anayasa değişikliği niteliğinde değişiklikler ee, ben diyorum ki bunlar e, hukuk güvenliği dediğimiz kavramın içerisinde e, bir toplum için e, çok tehlikeli olabilecek ve kişi güvenliğini özgürlüğünü e, tehlikeli noktalara getirebilecek e, hızlı e, dönüşümler hukuk güvenliği ne için önemlidir ve nasıl tarif edebiliriz hocam Şimdi e, bu güvenlik sözcüğü çok değişik anlamlarda, çok değişik bağlamlarda kullanılabilen bir sözcük. Örneğin anayasada açarsanız evet, güvenlik sözcüğüne e, kişi güvenliği, milli güvenlik, kamu güvenliği, devletin iç ve dış güvenliği ve sosyal güvenlik gibi deyimlerde rastlayabiliyorsunuz ki bunların hepsi birbirinden az veya çok farklı kavramlar. Öte yandan e, güvenlik deyimi özgürlük kısıtlama ölçütü olarak da kullanılabiliyor. Örneğin kamu güvenliği gerekçesiyle ulusal evet. güvenlik gerekçesiyle özgürlüklere kısıtlamalar getirilebiliyor. Ceza hukuku alanında sevgili bari veren çok iyi bilirsiniz güvenlik tedbirleri diye bir kavram var. Orada bambaşka bir bağlamda kullanılıyor. E, gündelik yaşamda evlerde musluklar filan bozuluyor. Güvenlik valfı, güvenlik subabı filan gibi deyimlerde de kullanılıyor. <gülüyor> Kısacası yani bu güvenlik deyimine biz, biraz fazla yükleniliyor. Koy, o yüzden biz gelecek program programın adını değiştireceğiz. Ko, korku toplumu olduğumuz için kaygılarımızı hep <gülüyor> dikkate Ama, almamız gerekiyor. <gülüyor> evet. Şimdi tabii şaka bir tarafa e, Programa girerken Aydın Hanım'la da konuştuk, ee, onunla bu noktada bu tabuk olduğumuzu zannediyorum. Hukuksal belirlilik demek daha doğru hukuksal güvenlik yerine. Çünkü e, hukuksal güvenlik bir anlamda da statik bir kavramı ifade ediyor. Yani bir hukuk kuralı, bir hukuk kurumu... Olduğu gibi ne durumdaysa öyle kalsın gibi bir anlamda içerebiliyor. Hukuksal belirlilik o bakımdan daha iyi. Hukuksal belirlilik statik değil dinamik bir kavram. Yani mevcut hukuksal durum veya var olan hukuk kuralı değişebilir. Ama nasıl değişeceği, hangi yöntemle değişeceği, hangi yetkililerce ee, değiştirilebileceğinin belli olduğu anlamında kullanılırsa hukuksal belirlilik belki hukuk güvenliğinden daha doğru bir deyim oluyor. Evet. Yani hukuk güvenliği var olanı korum korumayı amaçlayan bir anlam içeriyor. Hukuksal belirlilik ise belirli bir durumun eğer değişecekse onun nasıl ve ne zaman kimlerce, hangi yöntemlerle değiştirilebileceğini ifade ediyor. O bakımdan ben olsaydım programın adını hukuk güvenliği yerine hukukta belirlilik, hukuksal belirlilik falan gibi bir deyim kullanırdım. Belki, belki de hocam şimdi anayasadaki hukuk, hukuk devleti ilkesi ee, ve işte kişi hak ve özgürlükleri, kişi güvenliği kavramlarıyla birleştirerek bunu koyduk. Bir de belki de şimdi anayasanın, şey, anayasa mahkemesinin e, 2013 tarihli bir kar e, kararı var. Orada diyor ki yani hukuk güvenliği, hukuki güvenlik bu da kişilerin hatta kolektif hak sahiplerinin hukuki güvenliğini sağlamayı amaçlayan ve belirlilik dediğimiz yasal düzenlemelerin, hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya, tereddüde mahal vermeyecek şekilde, kuşkuya vermeyecek şekilde açık, net anlaşılır ve uygulanabilir olması diyor. Böyle bir tarif yapmış Anayasa Mahkemesi. Ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem e, içermesi diye bir şey koymuş. Yine hatta 2013'e başka e, Mustafa Demirtaş kararında da böyle bir şey e, tarif yapmış. Ondan belki biz mülhem mi diyelim ha, öyle. O, e. olabilir ama bunlar tarif tan, tanım kavramını aşan açıklamalar Tanım evet. ideal olan tanım hani e, e, efradını cami ayarını mani derler eski tabirle kısa özlü olmalı bu. sizin okuduğunuz anayasa mahkemesi kararları bu anlamda tanım kavramına girmiyor İzah açıklama evet Peki. Peki, peki hocam şimdi bu, bu ülkedeki kişilerin bu kişi özgürlüğü ve güvenliğinin sağlanması açısından bu temel yasalarda düzenlemelerde mahkeme kararlarında alışmadığımız ve yani kişilerin kurumların hatta devletin yargı organlarının yargıçların şaşırdığı bir takım değişiklikler yeni yorumlamalar oluyor yani eskiden Basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarından, iştahatlarından da esinlenerek değerlendiren e, mahkemeler ki yerel mahkemeler, bidayet mahkemeleri, sonra da Yargıtay şu anda tamamiyle bunları farklı yorumlamaya başladı. İşte bu nedenle biz birazcık da bu e, hukuk güvenliği kavramını, e, e, e, bu, bu ismi böyle bir programa koyma ihtiyacı duyduk yani siz hukuk güvenliği dediğimiz maksadımız açısından bu gelişmeleri nasıl görüyorsunuz ve bunlar nasıl olmalı sizce? Şimdi demin söylediğim gibi hukuk dinamik bir kurum toplum değişiyor hukukun da ona ayak uydurması gerekir hatta bu anlamda bir eski aydın bir insan, bir eski emekli generalin bana söylediği bir sözü ya daha doğrusu bana yönelttiği bir soruyu iğnelemek isterim. Dedi ki hocam dedi biz hukukçularla siz askerlerin arasında bir benzerlik vardır ki kimse bunu pek bilmez nedir dedi. Ben de vaktim bilemedim efendim dedim. Dedi ki biz bir önceki savaşta edinilmiş deneyimlerle ...şimdiki savaşı yönetmeye çalışırız... ...onun için hep geride kalırız dedi... ...siz de dedi dünkü kanunlarla... ...bugünün sorunlarını çözmeye çalışırsınız... ...onun için siz de hep bizim gibi geride kalırsınız dedi. Roma hukuku... ...bunun bir istisnası olarak kabul edilebilir mi hocam? Roma'da çünkü... Evet, yani, ...yani hala kullanıyoruz Roma evet, hukuk kurallarını... ...ve bir de yani... ...mesela uluslararası ticaret ne kadar vardı yoktu... bilmiyorum ama işte poliçeyi, çeki, bonoyu... ...o günden düzenlemiş bir hukuk... evet. evet. Evet, bu düşünülebilir, doğru. Ama genel olarak e, hukuk, toplumun hızı karşısında, hele çağımızda hukuk hep geride kalır. Evet, daha statiktir. Onun için hukuk, statiktir. hukuk güvenliği dediğiniz zaman mevcut durumu muhafaza etmek kastediliyor gibi bir anlam çıkıyor. Halbuki hukuki belirlilik demek yeni ihtiyaçları karşılamak üzere yapılacak yeni yasaların hangi yöntemlerle nasıl yapılacağı, da belirli olması anlamında hukuksal belirlilik daha yerinde gibi geliyor. Şimdi siz ne sordunuz? Pardon ben konuyu ben mi dağıttım sen mi dağıttın? Bahri <gülüyor> Belen biraz da olağanüstü hal e, koşullarına evet. dikkate alarak e, öngörülebilirlik ve Hı. önceden bilinebilirlik ...az önce hocam sizin de söylediğiniz Aha. gibi... E, ...kuralların değişmesiyle ilgili... ...süreçlerin önceden bilinebilmesiyle ilgili... ...sanırım hukuk güvenliğini önerdi... ...ben de itirazsız kabul etmiştim uzun <gülüyor> ama... ...o zaman ama şimdi siz söyledikten sonra... Değil, ...düşüneceğim ama şimdi. La, şimdi... ister hukuk güvenliği diyin, ...işler hukuki belirlilik diyin ...ne derseniz deyin... ...günümüz Türkiye'si hangi kriter açısından bakarsanız... ...bakın maalesef hiç parlak durumda değil... ...yani biz İzah şimdi edilemez. biraz... E, ...hani... Melekler erkek mi dişi mi türünden bir tartışma yapar gibiyiz. Halbuki hukuk güvenliği deseniz o yok. Hukuki belirlilik deseniz o da yok. Çünkü Türkiye'de bir kere e, hukuki belirlilik kavramı yahut sizin deyiminizde hukuk güvenliği kavramı Özal döneminden itibaren çok büyük darbeler yemeye başladı. Torba kanun diye bir kavram, bir ucube Uygulama geldi. Çıktı. Yani bir kanunun içine bir kanun değişikliğinin içine birbiriyle ilgisiz bağlantısız pek çok konu ee, sığdırıldı. Konum. Ve rahmetli Turgut Özel bir kanunda bir başarı... 25 kanunda değişiklik yaptı. Ha. Ve takip edemez olduk hani neyin değiştiğini filan. Günümüzde bu kanun hükmünde kararnameler onu da sonladı. O uygulamayı da zorladı. Şimdi, şimdi yani bugünden yarına neyin değişeceği hatta değişmiş olsa bile neyin ne zaman nasıl değiştiğini saptamak çok zor. Şimdi mesela siz demiştiniz ki bir gün sohbet ederken yani Japonya'dan iki tane adam geldi hoca. Anayasa değişikliği ile ilgili ve bir şey sorular. Siz burada bu bu değişiklikleri veya bu normu düzenlerken bu anayasa normunu düzenlerken yani bunu ee, nasıl yapıyorsunuz diye yani adamlar bir maddeyle ilgili bir düzenleme yaparken sizin söyleminizle hayatın değişen ve gelişen e, e, ilerleyişine ters düşmeyecek ama geriye de gitmeyecek aynı zamanda. Bir norm düzenlemesi için bu kadar titizlikle dünyanın her yerine danışıyorlar. Yani bu, bu, bunu çok önemli bir anekdot olarak hatırlıyoruz. Sevgili Bahri önce ben bir yanlışını düzelteyim. Benimle görüşmek için Japonya'dan kalkıp gelmiş, benden fikir sormuş falan değiller. Sizinle bu, de. bu bir parlamento heyetiydi. Evet. Avrupa'nın çeşitli ülkelerini dolaşmışlar. O arada İstanbul'a da geldiler. O zaman ben Japon konsolosluğunun da e, işlerine bakıyordum. E, Hukuk, o vesiyeli bir tanıdılar. Geldiler. E, ya benim gibi daha bilmiyorum kaç kişiye çeşitli ülkelerden önemli olan benim veya e, birinin görüşünün sorulması değil adamların bir Titizli. anayasa değişikliği için dünyanın çeşitli ülkelerindeki işte iyi kötü adı duyulmuş hukukçularla görüşüp e, samimiyetle bir akademik araştırma yapma ihtiyacınız duymaları. Buna ait başka bir örnek daha söyleyeyim. İrlanda Cumhuriyeti, yani bağımsız bir devlet, e, İrlanda Cumhuriyeti e, hukuk komisyonu vardır. Ben uzun yıllar onun Türkiye'deki muhabirliğini yaptım. Bir yasa değişikliği yapılacağı zaman İrlanda'da, Örneğin hatırladığım bir şeydir. Evlat edinmeyle ilgili yasa değişikliği yapacaklermiş. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki muhabir üyelerinden fikir sordular. O arada benim de fikrimi sordular. Yani İrlanda'daki evlat edinme kanununu değiştirmek için Türkiye'deki bir hukukçudan da görüş soruyorlar. Kim bilir benim gibi daha kaç kişiden sordular. Diyeceğim şeyi e, yasa yapmak çok ciddi bir iştir. Türkiye'de eline kalemi alan şimdi maalesef yasa yapıyor. Ee, Kanada'da mesela parlamentoya bağlı bir komisyon var, uzmanlar komisyonu. Çıkan her yasayı mevcut yasalarla karşılaştırıp, e, sistemin bütünlüğü içinde o yasanın, yerini saptıyorlar ve bir uyumsuzluk varsa sistemin, büt, hukuk sisteminin bütünüyle ilgili. Çelişme uyum, varsa. Evet. Onu konsolide dedikleri bir usulle e, düzeltiyorlar. Yani, Sizin e, bir de şeyi de var değil mi hocam? Kısmen bir ee, 61 Anayasası mı 82 Anayasası düzenlemesinde bir 82 de vallahi bilmeyorum. 61 de gelme değil. Mi? Yani barıveren seni barımıza bastık. <gülüyor> 82 Anayasası ile ilgili de şöyle... hayır yani 82 Anayasasında ki olumlu olan şeylere katkıda bulunmuş <gülüyor> olabilir. 82 Anayasası ile ilgili de önce onu söyleyeyim ben o zaman siyasal bilgiler fakültesindeydim mümtaz soysal rahmetli Paris savcı hoca filan oturduk bir anayasa taslağı hazırladık ben dekan yardımcısı olarak o zamanki çok sevgili dekanımız Cevat Gera ile birlikte 12 Eylül'ün anayasa komisyonunu ziyarete gittik oran aldı kaçtı başkanlığındaki komisyona biz de bastırmıştık yaptığımız anayasa taslağını ...onu oran Aldık Aşli'ye... ...İstanbul Hukuk'tan tanışırdık... E, ...götürüp verdik... ...şöyle bir katkımız oldu... Biz ne yazdıksa tam tersini koydular da. Anayasa. <gülüyor> yani 82 Anayasası ile ilgili katkım bundan ibarettir. O da 61 Anayasasının mimarlarından olan Hüseyin Naili Kubal'ın öğrencisi sayılır, değil mi? Şeyde oran aldı kaçta Hüseyin Naili Kubal'ın. Hüseyin Nail'in kürsüsünde miydi emin değilim. Evet. 61 Anayasası ile ilgili yani onu övüşle söyleyeyim. Üç 3 kişilik ya 4 kişilik galiba bir asistan grubu biz Sıddık Sami Onar başkanlığındaki anayasa komisyonuna yardım etmekle görevlendirildik büyük bir onurdu tabi ordayan bir anayasa nasıl yapılır nasıl tartışılır hocalar nasıl sırasında birbirlerine baya sert şekilde tartışmaya girerlerdi filan bunları yaşadık Sonradan başka, mesela Türkiye Barolar Birliği için bir anayasa tasla hazırladık benim başkanlığındaki bir kurul. Yani anayasa hazırlama konusunda biraz deneyimim var. Evet. Ee, Şimdi burada bizim programımızın ismiyle ilgili hı. olmak üzere e, ve e, birçok konuda e, kavramların ve sözcüklerin üzerinde durarak titizlik gösteriyorsunuz. Hatta bu yine aklıma geldi. İşte bu e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları evrensel demeci mi? Beyannamesi mi? Bildirgesi mi? Şimdi o Türkçe'ye çevrilmiş. Daha sonra bunda bir takım yanlışlar bulduğunuz için Ömer Madre ile beraber siz birlikte bir çeviri yapmışsınız değil mi? Evet. Şimdi Daha sonra da Münci Kapani'nin var sanıyorum. Gene Birleşmiş evet. Milletler İnsan Hakları bildirgesiyle ilgili. Evet. Şimdi onu söyleyeyim Ömer Madranoğlu kulakları için nasıl? İnsan hakları merkezi kurduk şeyde. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde. Ben de merkezin genel sekreteriyim. Başkan rahmetli Barış Avcı hocaydı. İkinci başkan Mümtaz Soysaldı. Ben de genel sekreterdim Bir gün bakıyoruz şey diyoruz Ömer Madranoğlu ile konuşurken. İnsan hakları evrensel bildirisinin resmi gazetede yayınlanmış metninde e, hem de resmi gazete. Tabii tabii e, Türkçe yanlış çeviri yanlışları falan var. Anlaşılır bir şey çünkü 1948-49 yılında çıkmıştır resmi gazete evet. Türkçe çevirisi. 48 kabul, 48, 49 e, resmi e, gazete. E, o zaman. Terminoloji Türkiye'de insan hakları alanında henüz gelişmemiş, alelacele bir çeviri yapılmış. Bazı çeviri yanlışları falan vardı, onu doğal karşılıyorduk. Fakat baktık arada atlanmış fıkra var, atlanmış sözcükler var sözcükler falan. Evet. Var. Ömer Madra ile oturduk, onu şey ettik, e, eksiklerini y tamamladık, yanlışları düzelttik dipnotlarıyla, ana metne dokunmadan dipnotlarında da belirterek. Ee, ve baya böyle büyük bir iş yaptık. Bunu küçük bir broşür halinde bastırdık. Bekliyoruz ki ya aferin e, ne güzel bir iş yapmışsınız bunca yıldır. Hiç gözümüz e, e, gözden kaçırmışız filan. Rahmetli Münci e, Kapani dışında kimseden öyle bir tepki gelmedi. <gülüyor> o da sizin şeyden çeviriden yararlanarak yeni bir çeviri yaptı. Evet. Yani. E, yaptı. Sonra ben onun çevirisinden yararlanarak daha da yeni bir çeviri yaptım. Son <gülüyor> kitabımın ekinde vardır. Fakat bu arada cehaletten gelen bir cüretle mesela İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eline kalemi almış. Kendi kafasına göre insan hakları beyannamesi nasıl olmalıdır diye düzelterek hükümleri cart cart çizmiş yeni şeyler eklemiş filan. Bu bu, arada... Bunun <gülüyor> adını söylemek hatırlıyor musun Bunu yapan kişinin? Valla aklımda değil kitap son kitabımda var evet. İnsan hakları evrensel bildirisi ve e, Türkiye diye e, şey, reklama girecek yani bir şey evet. <gülüyor> o kitabında bu, bütün bunların hikayesi var hocam o zaman tam buraya gelmişken şimdi aynı da soracakları olacak Hı. bir e, insan hakları e, sözleşmeleri bildirgeleri e, anlaşmaları Bunların denetim mekanizmaları var. Bunlardan birisi işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Birleşmiş Milletler'de de böyle bir mekanizma var. Ve nihayet bizim Türkiye'de bir anayasa mahkemesinde böyle bir yeni görev verildi anayasa mahkemesine. Ve şimdi... Ee, anayasa Mahkemesi'nin e, te, bu hak ve özgürlüklerle ilgili ihlaller konusunda bireysel başvurularla ilgili kararları var. Hı. Ve verilen bu kararları yerel mahkemeler e, önce e, resmi gazetede yayınlanmadığı gerekçesi yok. E, yok efendim burada yerindelik denetimi yapmış sınırını aşmış diye bu kararları kabul etmiyorlar. Bunları uygulamıyorlar. Bu konuda aynı Hanım'ın önünde iki örnek var. Bir onları. Bütün Türkiye'nin ilgilendiği iki tamam. tane olay var. Biri Şahin Alpay'ın yaptığı bir eser başvurunun sonunda Anayasa Mahkeme'miz bir ihlal kararı verdi. İhlal hı hı. saptamasında bulundu ve mahkemeye dosyayı göndererek ihlalin giderilmesini istedi. Yine aynı şekilde gazeteci Mehmet Altan'ın bir eser başvurusu ile ilgili de aynı yolu izledi. Ama her iki ağır ceza mahkemesi de üstelik de tutuklama kararını kendileri vermemişti. Bu o, ihlale neden olan tutuklama kararları e, soruşturma evresindeki ilk tutuklama kararlarıydı. Suç ceza hakimlikleri tarafından verilen. E, fiilen direndiler. Dediler hı hı. ki anayasa mahkemesi görev gaspında bulunmuştur. E, bize tahliye ve beraat yönünde e, yönlendirme yapmıştır. Eğer biz şu an tahliye kararı verirsek bu bir ihsası rey olur. Hatta e, Mehmet Altan hakkındaki davaya bakan mahkeme sonradan mahkemeye çıkma kurmam güçleşir gibi bir ek e, diğer mahkemeden farklı olarak gerekçe de sundu. E, bu tabi Türkiye'de ilk yazı oluyor. E, siz e, bu olanları bir taneleri nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ee, şimdi spesifik olarak bu olayları çok ayrıntılı biçimde ele almak istemiyorum. Daha bir genel, genel bakayım. Şimdi mahkeme kararları tanrılarca değil insanlarca veriliyor. Dolayısıyla insanlarca da eleştirilmeli. Eleştirilmesi kaçınılmaz ve hatta yararlıdır. Tartışılabilir pekala. toplum tarafından keşke daha çok okunsa daha çok tartışılsa bu demokrasiye katkı olacaktır tabii, muhakkak. Burada çok önemli bir nokta var. Kararların eleştirilmesiyle, mahke, yani mahkeme kararlarının akademik anlamda eleştirilmesiyle mahkeme kararlarının uygulanması iki ayrı kavram. Evet. Şimdi bazı kişiler vardır ki onlar bir mahkeme kararını çok yanlış bulsalar bile kesinleşmiş bir yargı kararını uygulamakla görevlidirler. Yani anayasanın hukukun gereği budur. Hangi mevkide olurlarsa olsunlar bazı kişiler kesinleşmiş mahkeme kararına uymakla yükümlüdürler. İşte anayasa madde 153'e göre örneğin bir kanunun anayasa mahkemesince iptal edilmesi halinde o kanun iptal kararının resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlükten kalkar. Şimdi bunu tanımam ben hala o kanunu uygularım diyen kişi hukuka aykırı davranmış olur. Evet. Yargı kararları anayasaya göre yine 153. maddeye göre yargı kararları ıı, idare organlarını da ıı, gerçek ve tüzel kişileri de ve yargı organlarını da bağlar. Yani yargı Hı -hı. kararları yargı organlarını da bağlar anayasa mahkemesi kararları. Hı -hı. Şimdi bu bir tespit yaptık yani yargı Hı -hı. kararı kesin hüküm halini alınca. Mutlaka ve mutlaka uygulanmalı. Yanlış olduğuna inananlar bile eğer onu uygulamakla görevliyseler eleştirilerini yaparlar ama kararı uygulamaktan kaçınamazlar, uygulamalıdırlar. İkinci saptama, hukukta savunulan her görüşün bir gerekçeye bağlanması gerekir. Yani bir hüküm, bir karar, bir yorum gerekçe ile desteklenerek ortaya konulduğu zaman bir anlam taşır hukukta. Ee, yani kararla e, hükümle yorumla gerekçe iç iş içe girmiştir. Birbirinden ayrılamaz. Ee, bir bütün mahkeme de. kararları için de böyledir. Yani mahkeme kararı ancak gerekçeyle bir anlam ifade eder. Ee, gerekçesiyle anlam kazanır bir karar. Ama yani e, Dolayısıyla mahkeme kararını uygulamak durumunda olan gerekçesine bakma ihtiyacını duyabilir bir hukukçu olarak. Çünkü e, onu nasıl uygulayacağını saptamak için gerekçesini görmek istemesi doğaldır. Ancak bu konuda da dikkatli olmak gerek. Şimdi... İyi niyet kavramı hukukta çok kullanılır... ...hatta birinci sınıfta öğrenci evvela... ...iyi niyeti öğrenir... ...ondan Medine sonra mi? her yere yerli evet. yersiz iyi niyetler ama... ...burada da iyi niyet kavramına bir yer... Ver ...vermek gerekir... ...yorumlarken... ...iyi niyetle yorumlamak lazım... ...bu... ...uluşlararası... ...antlaşmalar hukuku konusunda... ...Viyana Sözleşmesi diye bir sözleşme var... ...onda... ...antlaşmaları nasıl yorumlanacağına... ...ilişkin hükümde iyi niyetle yorumlanmalıdır anlaşmalar diyor. Olumluya, olumluya yönelik. Evet. Ben bu ben bunu şimdi, şöyle diyorum şimdi, özgürlüklerden dur. yana yorumlama. Tam oraya geliyorum şimdi. Olayımızda tutukluların serbest bırakılması, değil mi? Şey. Evet. E, yani yasal koşulları yokken tutuklandığını e, iddia etti başvurucular. Hı, şimdi e, ...burada da bir temel saptama yapalım. Tutuklama asıl mı... ...istisna mı? Yani... E, evet. ...bir insanın tutuklu olması... ...kişi özgürlüğü... ...en temel haklardan... ...kişi güvenliği ve kişi özgürlüğü... ...en temel haklardan... ...nitekim anayasalarda, insan hakları... ...belgelerinde de özgürlükler... sıralanırken en başlarda en yer alır. Evet. E, ...bizim anayasada kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz nokta diyor. Yani bu ilke, Temel bir ilke kişinin bir yere kapatılmaması... ...elinin kolunun bağlanmaması, serbestçe hareket edebilmesi anlamına gelir. Bu özgürlük kısıtlanabilir mi? Evet kısıtlanabilir. Yasalarla belirlenmiş belli durumlarda hukuka uygun olarak oluşturulmuş kararlara dayanılarak ve de tut, gerekçeli tabi tutukluluk hali e, verilebilir. Bunlardan biri örnektir. Evet. Ancak bir hukuk devletinde asıl olan kişinin özgür olması ayrıksılık istisna olan tutuklu olmasıdır. Yani tutuklamayla ilgili değerlendirmeler yapılırken bu ilişkiyi gözden uzak tutmamak gerekir. Aslı olan kişinin özgür olmasıdır. Dolayısıyla tutukluluk istisnai bir haldir. Tutukluluk konusunda yorumlar dar yapılı, yapılmalıdır. Hep özgürlüğün asıl olduğu ilkesi dikkate alınarak yapılmalıdır. Yani tutukluluk kararı veren mahkemeler, tutukluluktan beklenen amacın, yani örneğin sanığın kaçmasının veya delilleri karar atmasının Olasılık olması düşüncesiyle e, hareket edebilirler ama eğer bu amaç tutukluluk gibi bir e, tedbir yerine daha hafif bir tedbirle sağlanabilecekse o zaman tutukluluk yerine o tedbiri, o tedbiri uygulamak gerekir. Şimdi buradan geliyorum tutuklunun serbest bırakılması konusuna Hocam Burada... <gülüyor> hocam şimdi tam buraya gelirken biz bir müzik arası vereceğiz aslında biz 55'de e, veriyoruz. Ama bu sefer sizin bölemedim çünkü öyle bütünlük içinde sundunuz ki bölemedim bu şeyi sunumu. Evet. Ama bu sefer sizin müziğinizi dinleyeceğiz. Neden sizin müziğinizi diyorum? Çünkü bu Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığı döneminde orada duyduğunuz bir müzik. İsterseniz müziğin adını siz anons edin hocam. ve bir de, bir de onun hikayesi var onu da kısaca söylerseniz. Hemen söyleyeyim bu müziği ben... ...Bosna, Ersek'te, Saraybosna'da duymamdan çok çok yıllar önce rahmetli anneannemden duymuştum. Oo. Orada bunu duyunca tabii çok duygulandım. Şimdi vaktimiz yok. Bu müzikle ilgili belki sonra konuşuruz. Müzik şu. Ben dikkat edilirse içinde Türkçe sözcükler geçiyor. Bant başı Bosna, Saraybosna'da bir şey... ...akarsu var, bent var... ...bent evet. başı diyorlar... ...orası bir tür mesire yeri... ...demirli pencere sözü geçiyor... Evet. ...pencerede, demirli pencerede... ...bir genç kız... ...ve adamla işaretleşiyor filan... ...sonra adam... ...şarkı üzünlü e, ...bir gün gidiyor ki... ...kız demirli pencerenin arkasında artık yok... ...baskasıyla evlenmiş filan gibi... ...biraz hüzünlü bir şarkıdır... Evet, ...onu dinliyoruz o zaman... Evet. the Ayoy rekh pok 94.9 Açık Radyoda Hukuk Güvenliği Programında Aynur Tunçel ben ve e, konumuz e, hocam Profesör Doktor Rona Aybay ile beraberiz ve e, kendileri e, özellikle uluslararası sözleşmelerde ve anayasal normlarda iyi niyetle yorum kuralının dikkate alınması gerektiğini istisnaların istisna olarak gördük. Kuralların uygulanması yönünde bu iyi niyetin esas olan kural yönünde uygulanması gerektiğine işaret etti. Ve bu arada tutukluluk meselesinin de ceza muhakimleri hukuk açısından istisna bir kurum olduğunu ve kişinin işte özgürlüğünü engelleyen bu istisnai kurumun da ee, ana kuralı ihlal etmeyecek şekilde uygulanması gerektiğini ifade ettiler. Evet hocam. Efendim, şimdi bir e, avukatlık hayatımda e, pek az ceza davasıyla ilgilendim. O davalardan birinde tutuklu olan sanık müvekkilimin tahliyesini sağladım ve çok sevindim tabii her avukat gibi. Ve ben zannediyordum ki e, işte kısa bir sürede e, sanık serbest kalacak. Valla araya hafta sonunda girdi... ...dört gün sürdü. Çünkü... ...tahliye kararlarında adet olduğu üzere... ...mahkeme şey yazmıştı... başka bir suçtan tutuklu değil ise... ...tutuklu ve hükümlü değil ha, tut, ise... Ha, tut, ...tutuklu ve hükümlü değil ise... ...derhal serbest ...şimdi öyle bir şey ki... ...sevgili Bahri Belen sen ceza hukuku alanında... ...avukatlık alanında çok daha deneyimlisin... ...bunu Derhal. kanıtlamak bana mı düşmeliydi? Yani... Evet şeyi hapseden, tutuklayan veya hapse koyan e, hapis cezası uygulayan devlet dolayısıyla ad, müvekkilin başka bir suçtan tutukluluk veya hükümlülük gibi bir hali varsa onu bilmesi gereken devlet. Niçin ben dört gün uğraştım adamın başka bir suçtan... Bir, bir yanlışlık olmuş hocam. Çünkü bunu e, mahkeme, savcılığa yazacak. Savcı da tutuklu bulunan müvekkilinizin bulunduğu cezaevine yazacak. Cezaevi bakacak... Diyecek ki bu mahkeme şu gün işte daha evvel şu mahkemenin verdiği şu tahli şu sorgu numaralı veya e, yani tutuklama numaralı kararla ilgili tutuklamayı şu suç açısından kaldırmış. Tamam o zaman tahliye ediyorum ama bakacak başka bir suçtan hükümlülüğü var. Bunu cezaevi çözecek. Başka bir suçtan tutukluluğu var değil mi Aynur Hanım? Evet tabi. yapması gerekiyor. Ha, bunu, gö bunu gördüğü zaman onu yapamayacak. Dolayısıyla bunu sizin başka bir suçtan tutuklu ve yükümlü değilse bunu ispat etme yükümlülüğü avukata ya da e, tut tahliyesine karar verilen kişiye ait değil. Evet. Bunun otomatik olarak işlemesi lazım. Çünkü evet. devletin eğer e, uygulayan devlet benim şimdi bize çok aykırı gelebilecek şöyle bir önerim var. Ee, tutuklu durumunda bulunan sanık yargılamaya gelirken onu getiren görevlilere cezaevi yönetimince bir belge verilmeli başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değildir şeklinde eğer durum buysa böyle bir belge verilmeli tutuklu sanığı mahkeme huzuruna getiren görevliler Sanık mahkeme huzuruna geldiği zaman cezaevinden aldıkları o belgeyi de mahkemeye veya mahkeme başkanına vermeli. Eğer o duruşmada tutukluluğun kaldırılması kararı verilmiş ise sanık mahkemenin kapısında serbest bırakılmalı. Evet çok çok ilginç. Çünkü çünkü artık tutukluluk hali kalmamış sanığı bir dakika bile tutmak suçtur. Kesinlikle doğru. Bunu böyle kabul etmek lazım. Bu önerim fazla şey bulunabilir. Gerçekçilikten uzak hocam. bulunabilir. Yani Uyap var var savcılık zaten adliye binasında. Dolayısıyla duruşma da adliye binasında yapıldığına göre nerede karar verilmiş olursa olsun elektronik ortamda çok kısa sürede bu denetim yapılabilir ve kişi bulunduğu yerden de her tahliye edilebilir. Olmaz. Hiçbir engel yok Türkiye'de Doğru olan da bu değil mi? Tabii ki. Yani mahkemenin kapısında ama, duruşma salonunun kapısında sanık serbest bırakılmalı. Eğer eşyalarını toplamak gibi bir nedenle kendi isteğiyle cezaevine gitmek istiyorsa başka ama... onun da ayrı bir statü ile Ailesinden biri gider, çıkarttı. kendi gider evet. filan. Ama şeye giderken de eğer cezaevine gidecekse de kendi özel imkanlarıyla gitmeli. Yani yeniden evet. cezaevi Kelepçeli arabasına... Kelepçeli olarak değil. Evet. E evet. Hı -hı. evet bu, bu istisnai tutukluluk müessesesinin önemi açısından verdiğiniz örnek ve öneri çok önemli... Ama e, tabi bu istisnai duruma son verilmesini tespit eden anayasa mahkemesinin kararını anayasada açık hüküm ve düzenleme bulunmasına rağmen uygulamamakta ısrar eden mahkeme kararlarının bu tutumu bana göre Türk hukuk tarihinde rastlanan ilk uygulamadır. Evet, tabii 6216 sayılı bu Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanunun 50. maddesinin 2. fıkrası açıkça mahkemelere bir ödev yüklüyor. Anayasa Mahkemesi bir ihlal tespiti yaptıktan sonra dosyanın gönderildiği mahkeme yani özgürlük kimin elindeyse mahkeme olarak o gerekli müdahale yapacak. İhlali giderici yeni bir karar verir diyor. Bakın Şahin Alpay hakkında mahkeme karar verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mehmet Altan hakkında da tahliye e, isteminin reddine karar verdi. Allah'tan e, umutlarımızı biraz yeşerten birer tane muhalefet şerhi var kararlarda. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır diyen yargıçlara da rastlanıyor. Ve yine Anayasa Mahkemesi'nin İrfan Gerçek kararı var. E, 29 Eylül 2016 tarihli. E, çok önemli bir karar. E, aslında e, bireysel başvurulardaki ihlalin saptanmasından sonra tutuklama bakımından ne yapılması gerektiğini de gösteriyor. Ee, orada başka bir değerlendirme yapmış ama vardığı sonuç bütün e, tutukluluk ihlalleriyle ilgili geçerli. Diyor ki, e, başvurucunun kişisel durumuna bir etkisi olmalıdır. ihlal kararını giderecek kararın dolayısıyla ee, hürriyetinden yoksun bırakılan kişinin serbest bırakılmasını sağlayıcı olmalıdır diye 43. Hı. paragraf ilgilenen kişilere buradan duyuruyorum özellikle direnme karar veren yargıçların okumasını öneriyorum Hı. başka bir yol yok eşanın doğası gereği tutulu kişiyi nasıl ihlali gidereceksiniz özgürle nasıl kavuşturacaksınız ee, bu konudaki yorumlarınızı değerlendirmelerinizi e, e, dinlemek e, istiyorum bazı konuları açıklarken aykırı bir örnek vermek e, aydınlatıcı olabilir. Konuşmamın başında söyledim, Anayasa Mahkemesinin örneğin bir yasa ile ilgili olarak vermiş olduğu iptal kararı, resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren o kanun yürürlükten kalkmıştır. Buna rağmen illa ben o kanunu uygulayacağım derseniz. Evet. Hukuka aykırı hareket etmiş olsunuz. Hani nedir yaptırımı o ayrı bir konu ama en az hukuka aykırı bir davranış içinde olmuş olursunuz. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bir kararı uygulamakta ısrar edersiniz. Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluk halini kaldırılması gerektiğini İlişkili ifade eden bir kararından et. sonra il, o tutukluluğu devam ettirirseniz aynı durum söz konusudur. Anlatabildim evet. mi? Evet. evet. E, aslında hepimiz gayet iyi anlıyoruz ama anlamakta direnen ki az önce siz söylediniz. Asıl olan özgürlük, insan hakları sözleşmesi bir özgürlük kalinesi geçirmiş. Demek ki tutuklama istisna. O yüzden hala tutuklarsam, tutuklamazsam, salıverirsem ishasıray olur demek. İnsan hakları arpa sözleşmesi 5'e ve anayasa 19'a da açıkça bir karşı durma yani özgürlüğü reddeden bir yaklaşım bu anayasal düzeni kabul etmeme anlamına geliyor. Nasıl? E, o e, yüzden hukuk bizim... güvenliğiyle hukuk hukuki öngörülebilirlikle, belirlilikle ilgili bir durum öngöremiyoruz artık anayasadaki kurallar. Anayasayı beğenmiyorduk zamanında eleştiriyorduk ama bugün gelinen noktada Anayasada yazılı özgürlüklerin e, dikkate alınmadığını görmek tabi şaşırtıcı. Kad kaderde Kaygı 1982 verildi. anayasasını savunmak, savunmak da varmış. <gülüyor> <gülüyor> Siz... Ama tabi epey değişti hocam. Yani <gülüyor> evet. il il ilki gibi değil. Çok çok değiştiği için e, evet, anayasayı evet, evet. Özellikle sevdiğimiz 99, saydığımız yerler çok çok değişti. değişti. Tabii. Şimdi bir şey söylediniz hocam. Dediniz ki. Yani tutuklama e, denilen kişinin özgürlüğünden e, alıkonulması tedbiri yerine başka bir tedbir uygulanabilecekse o uygulanmalıdır. Şimdi e, hakikaten ceza muhakemesi tedbirleri dediğimiz hmm. soruşturmayı ve kovuşturmayı şimdiki anlamıyla kovuşturma eskiden e, son soruşturmaydı, sağlıklı yürütebilmek, işte delilleri doğru toplayabilmek ve yargılamanın aksamadan yapılabilmesini sağlamak amacıyla tutuklamak bu tedbirlerden biri. Daha sonra yeni ceza muhakemesi kanununa kişinin özgürlüğünü sınırlamadan bu amaçları gerçekleştirebilecek başka bir yol düzenlemesi. Yani adli e, bir takım önlemler alaraktan e, adli kontrol dediğimiz e, evet, müessesin ülkesi gereği. E, getirildi. Yani Hatta öyle ki bu önce belli yılla sınırlıydı bu evet. adli kontrolle e, tutukluğun kaldırılması e, belli suçlar açısından. Daha sonra bunlar Değil kaldırıldı. Yani çok ağır suçlar ne? açısından da. Buradaki amaç da hakikaten e, eskilerin tabiriyle tutukluluktan beklenen amaç hasıl olduysa. <Gülüyor> denirdi. Aslında bu çok geniş bir şey ifade ediyor. Yani deliller toplanmış, dava açılmış, iddianami düzenlenmiş, sorgusu yapılmışsa hele bunlar yapılmış ise siz artık bunu ne kadar ağır suçla suçlansın. Yani adli kontrol tedbirlerinden biri ya da birkaçını uygulayarak tutuklu tutmayın. Yani şimdi buna ilişkin bir de anayasa mahkemesi kararı varken... Ve adli kontrolle ilgili başka bir ceza muhakemesi tedbiri varken bunu tutmamak bana göre bir hukukçuya ve yargıca e, uyan bir şey değil. Yani çok açık bir e, hukuk ihlali var, çok açık bir yargı güvenliğini ortadan kaldıran, yani adil yargılamayı e, e, e, ihlal ettiği açıkça görülen ve beni toplumda huzursuz eden. Kişi olarak huzursuz eden ve hatta diğer kurumları da kendilerini güvenliksiz hissettiren bir uygulama var bu. Öyle ve bireysel başvuru hakkında kullanılmaz işlemez kılıyor. Çünkü bireysel başvuru hakkı çok kendine özgü bir hak. Mesela Tolga Şirin çok güzel yerden tanımlamış mağdur başvurucu ile hakları gözeten anayasa mahkemesinin işbirliği yoludur diyor. Kendine özgüdür. Ee, şöyle söylüyor anayasa şikayeti kurumu kişisel bir mağduriyetin giderilmesi adına görülen davada yurttaş veya hak mağduru kişi veya kişiler ile bu hakların gerçekleşmesini gözetme görevini üstlenmiş Anayasa Mahkemesi'nin iş dayanan özgün bir katılım türüdür diyor. Ee, Tolga Şirin böyle Aa, bir tanımlama yapmış. Çok e, bireysel mu? başvurunun bu atipikliğini, kendine özgürlüğünü ortaya koyan ve ben Anayasa Mahkemesi sitesine baktım. Nasıl tanımlıyor bireysel başvuru diye. Temel haklarla ilgili evrensel ölçütlere atıf yapan değişikliklerin son halkası diye duyurmuşlar bunu. Şimdi bakın, <gülüyor> Ama gelinen noktada... Şöyle bir Tehlikeli nokta var arkadaşlar. E, bu yolunda e, işlemez olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ce kabul edilir ise evet. bu yolu aşarak yani Anayasa Mahkemesine bireysel baş, son halka Denilen evet. e, anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunmayı da aşarak doğrudan doğruya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruları dinlenebilir bulma ihtimali vardır ki bu Türkiye'nin hukuk devleti niteliği konusunda çok kötü bir tablo çizer. Unutmayalım ki şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'nin bir organıdır pek çok bakımdan. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Avrupa Konseyi arasında bir içi çelik vardır. Mesela mahkemenin masrafları Avrupa Konseyi'nce karşılanır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi mahkemenin kararlarının uygulanmasının temel organıdır vesaire Yani iç içe girmişlik vardır Avrupa Konseyi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arasında. Eğer ve Avrupa Konseyi'nin kuruluş belgesi olan Londra statüsünde şu üç temel sütun kabul edilmiştir. Bir tanesi insan haklarının korunması, bir tanesi çoğulcu, plürelist demokrasi ve sonuncusu hukuk devleti, hukukun üstündüğü. Şimdi bu davranış yani anayasa mahkemesine yapılmış bireysel başvuruların bile etkisiz kaldığının sabit olması halinde bu her üç ilke açısından da Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nde artık barınamaz hale gelmesi tehlikesi Kesinlikle. ortaya çıkar ki bunu düşünmek istemiyorum. Yani. Hocam şimdi bu konuda zaten bizim programlarımızda özellikle Aynın Hanım çok ...özenle bunlara işaret etti. Ee, yani Avrupa Konseyi... ...bünyesindeki Avrupa İnsan Hakları... ...Komiserliğinin, Venedik Komisyonu'nun... ...raporları... ...zaten bu tehlikeyi çok açık... ...ve net olarak e, ortaya koyuyor. Bir de şimdi bu Anayasa Mahkemesi'nin... ...verdiği bu ihlal kararlarının... E, ...ulusal mahkemelerce... ...uygulanmaması... ...ve bunlarla ilgili böyle... ...ciddi olmayan gerekçeler... ...tamam eleştiri olabilir... Ama bu eleştirileri de devletin başındaki yani eski adalet bakanı, hükümet sözcüsü yapmamalıdır. Bunların yaptığı şey doğrudan öğreti adil yargılamaya etkilecek. Bunu öğreti yapacak, düşmez. sıradan vatandaş eleştirecek. Hı. Hakikaten bir milletvekili eleştirebilir ama yani e, Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü konumunda olan başbakan yardımcısı bana göre onun adına konuşuyor. Yaparsa bu adil yargılamayı doğrudan etkilemektir. Bir de müsaadenizle bir şey yanımsatmak istiyorum. Bu bireysel başvuru 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği yasasının referandumda halk tarafından kabul edilmesinden sonra... Ee, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yasası yeniden düzenlendi 2011 yılında ve 2012 yılında yürürlüğe girdi 5 yıldır e, yürürlükte ben dedim e, teklifi nasıl vermişler baktım hükümet teklifinde birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan imzası var ve madde gerekçesine baktım. E, 5982 sayılı yasayla anayasa 148'e 3 ve sonraki fıkralı eklendi. Açıkça az önce e, sizin söylediğinizi söylüyor hocam. E, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2004'te 6 sayılı bir tavsiye kararı var ve Venedik e, Komisyonu da yaptığı yayımlarla bunları destekliyor. Çok Türkiye'den başvuru geliyor diyorlar ve bizim insan hakları mahkemesinin iç yükünü, iş yükünü hafifletmemiz lazım. Bir iç hukuk yolu açın da bunu bir ulusal makam, anayasa mahkemesi düzeyinde insan hakları mahkemesinin önce düzen denetlesin. Böylelikle hem bize az iş gelsin, hem de siz bu, bu sorunlarınızı kendi içinizde barışçı bir ortamla ulusal düzeyde halledin diyorlar ve bu yolla iki şeyi söylüyorlar hükümetin teklifini imzalayan temsilcilerde. Hem insan haklarını daha iyi koruyacağız hem de kamusal organları anayasaya ve yasalara uymaya zorlayacağız diyorlar. Ama şimdi kendileri buna uymuyor. Bu büyük bir çelişki. Beş yılda nereden nereye gelindi? Bunu da oku, dinleyicilerimizin dikkatine sunmak istedim. Herkes farkında muhakkak evet. ama çok üzüntü verici bir boyutu. Işit. şimdi Şimdi şu anda e, halen avukatlıktan e, bir programcılığa geçemediğimizi anlıyorum hocam. Hala madde madem madem. Bir, mi? Hayır hayır ondan <gülüyor> dolayı. Bir, e, vaktimiz az kaldı. E, bir dakikamız mı kaldı? Hocamızı çünkü davet çünkü ediyoruz. çünkü biz bugün e, belli bir bölümde e, Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi'nin <gülüyor> kuruluşunu amacını konuşacaktık ama vaktimiz <gülüyor> hakikaten kalmadı değil mi? O, o zaman o konuda bir, bir dakikalık bir vaktimiz varsa şunu söyleyeyim Bosna insan İnsan Hakları Mahkemesi'nde 8 yıla yakın yargıçlık yaptım kurulduğu günden kapandığı güne kadar Evet. Ee, tabi anlatacak pek çok şey var ama avukatlıktan bahsettiğiniz için şunu söyleyeyim En büyük duyduğumuz en büyük eksiklik neydi biliyor musunuz? avukat yoktu. Mahkemede Ma çünkü ülkede avukat Zaten Kalmamıştı. yoktu olanlarda e, terk etmişlerdi. Biz onun sıkıntısını çekiyorduk. Her şeyde ah müthiş dosyada bir de avukat olsa. Şimdi Türkiye'de de avukat yok bundan emin olabilirsiniz. Hocam bütün avukatları çünkü cezaevine koydular. Evet. Peki o zaman bunu tekrar e, hocamızdan söz alıyor muyuz hocam? Bu konuyla konuşalım. Tabii. Bir başka programı sizi e, şeyden İznik'ten buraya taşıyacağız. E, başka bir hukuk güvenliği veya hukuk belirliliği. <gülüyor> programında buluşmak üzere herkese hoşça kalın diyoruz Çok, Çok teşekkür. teşekkürler hocam hoşça şekkür ediyoruz hukuk güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçel. açık Radyo program destekçisi olun